O azap bittikten sonra, ondan sonra cennete girer. Çünkü burada bazı şahslar bu tür temyizi yapmaksızın ey Allah'a, Allah Resulüne itaat eden cennete girer, itaat etmeyen cehenneme girer, haricilerin fikri veyahut da fikri gibi veyahut da o fikirlere kaplanen şahslar, ey ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyorlar. Çünkü hariciler bu fikirdedirler. Ey herkim Allah'ın emir yasaklarını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 ehl sünnet ve cemaatinin inancına göre bu şekilde ey cezasını bittikten sonra ya da çekildikten sonra Allah Cellece Celle onu tekrar ne yapıyor onu cennete koyuyor. Dolayısıyla burada davetçiler veyahut da babalar, anneler, öğretmenler veyahut da alimler tabii ki bunlar masum değildir, Mutlaka günahları olacak, hataları olacak. Ancak güç nispetinde elden geldiği kadar babanın çocuklarına karşı örnek olmalı. Yani... Mükellef olduğu güç nispetinde, mükellef olduğu şeyle ne yapacak? Güç nispetinde onlara verecek. Ama onun kontrolünden çıkıp Allah'a isyan ettikleri zaman, tamam mı? Kendisi görevini yerine getirdiyse, Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu onu orada sorun tutmuyor. Ama eğer görevini yerine getirmiyorsa güç nispetinde, o zaman Allah Celle Celaluhu ondan soracak. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kullukum, kullukum ra'a. Ja, كلكم مسؤول عن رعايته yani hepiniz çobansınız tamam mı ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorulacaksınız dolayısıyla öğretmen öğrencilerinden sorulacak ee, baba çocuklarından eğer hakikaten e, alim muallimin etrafında olan öğrenciler ve onun gerçekten onun kontrolündeyse bunlardan ondan sorulacak ve Watandash. vatandaş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 الله جل جلاله أمتة سأسنينك يركي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي سيزينيشن الله رسلون ذا Инجزال أرنك لاربالر طعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طيب Eğer gerçekten burada kişi Allah'ı ve ahiret gününü göz önünde bulundurarak Allah'ın rızasına uygun veyahut da Allah'ın rızasına nail olmak istiyorsa O zaman bu kişiler ne yapmaları gerekiyor? Sahip oldukları veyahut da sorumlu oldukları kişilere karşı en güzel bir şekilde örnek olmaları gerekiyor.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 Dierki, amrul Ameer 11. In Salah de Umma en hedaïte haar en nuhud haar, laat niet alleen onschuldig zijn, maar ook niet alleen onschuldig zijn, maar ook niet alleen onschuldig zijn,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 Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle ancak iflaha erebilir da kurtuluşa erebilir. Ve yahut da mansur ve muzaffer olabilir. Ve bu konuyla ilgili en büyük örneğimiz Ali Sattı'l-üsselam bizzat kendisinin bulunduğu bir savaşta, Uhud Savaşı'nda gazvesinde biliyorsunuz, ufak bir masiyetten dolayı Ali Satt ve selam bu gazvede olmasına rağmen Boe maasietten dolayı Allah Celle Celaluhu o savaşı onlara kaybettirdi. Gerçekten. Ve hepiniz biliyorsunuz. biehousen. Anisat we Savaşı'na geldiği zaman, Uhud, Uhud'a geldiği zaman Bazı Uit. görevlendirerek dediler De. De. Dedi ki onlara siz bu tepenin başından ayrılmayacaksınız. Yenisek de. De. De. De. kesinlikle yerinizden ayrılmayacaksınız bu bir emirdir tabii. ayrılmayacaksın ayrılmayacaksın çünkü Allah'ın emirlerine aykırı davranmak nedir İsyandır. Ali satt ve selamın emirlerine aykırı davranmak yine isyandır dolayısıyla savaşa kapıldıktan sonra Müslümanlar veya o da kafirlere karşı savaşa girdikten sonra Müslümanlar kafirleri ne yaptılar püskürttüler